Ya Cengiz Hazretleri'nin Hülagül Hazretleri Hüla isimli Vatan altına geliyormuş Hülagül'ün askeri, ya Cengiz'in askeri, böyle oturuyorlar tekkede yahu şurada, burada geliyor. Hiçbiriniz kımoldamayın, kılıcını ben kışılda bıraktım, alıp kılıcını keseceğim diyormuş. Hepsi böyle oturup bekliyorlarmış, geliyormuş, hepsini kesiyormuş vesaire. Kaçamıyorlar. Daha devam Hazreti kadar Hazreti etmiş. Hz. Feridun Atlar'ı şey tutmuşlar, ondan sonra halka bir şey gelmiş, Cenab-ı Hakk'ın ondan sonra Mol biraz koptum adam. Bir acayiplik var. İngilizce duvarmadım.